Kaderin dışında hiçbir şey yok. Kader ne demek? Kader Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun efendim ne olacak ne bitecekse bütün bunlara bilmesi ve bunu takdir etmesidir. Hı hı. Dolayısıyla kaderin dışında insanın hiçbir hareketi, hiçbir hareketsizliği kaderin dışında değil, bu planın dışında değil. Kader Cenab-ı Hakk'ın ilmi demek. Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir. Yani bizim şu anda yaptıklarımızı da ileride gelecekte yapacaklarımız her şeyi de bilir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bilmiş olması Hı -hı. demek bizim şu veya kutta bu işi yapmak zorunda Hı -hı. olduğumuz anlamına gelmez. Burayı ayırmak lazım. Hı -hı. Yani Yüce Allah insanlara bir irade vermiştir. Biz buna cüz'i irade diyoruz. Hı -hı. Bir irade vermiştir. Seçebilme kabiliyeti vermiştir. Bütün yolu da göstermiştir. Peygamberleri göndermiş. İnsana akıl da vermiş. İnsan aklıyla birlikte iyi veya kötüyü seçebilir. Hı -hı. Evlilik meselesiyle alakalı ifade edelim. Yani Hazreti Peygamber bakın kriterler bile koymuş. Eğer insan evlendiği kişiyle ne yaparsa yapsın evlenmek zorunda olsaydı hı hı. Hazreti Peygamber bir hanımefendi veya bir bey şu dört şey sebebiyle nikahlanır veya evlenilebilir en iyisi bunların dindarlıktır siz dindar olanı seçin diyor Hazreti hı hı. Peygamber bu ne demektir? demek ki bizim seçme kabiliyetimiz var bizim evleneceğimiz insanı tercih edebilme hı hı. ben bununla evleneceğim bununla evlenmeyeceğim diye diyebilme kabiliyetimiz hı hı. var ve bu hususta irademiz var demek ki dolayısıyla biz evlenirken de şu veya kutta bu insanı isteriz. Onunla evlenme yönünde kendi irademizi hı hı. seçme kabiliyetimizi ortaya koyarız. Yüce Allah Celle Celaluhu da takdir eder. Dolayısıyla tekrar son cümle olarak ifade edelim. Işte, takdir, takdirdim. kader dediğimiz şey bütün insanı, insanlığı, kainatla ne cereyan ediyorsa hı hı. bütün bunların hepsi kaderin içerisindedir. Ancak kaderin olması demek insanın şu veya kutta bu işi yapmak zorunda olması iradesiz olması anlamına gelmez. Hı hı. Nitekim biz bakın hapşırmayla kendi irademizle yaptığımız bir hareket arasında ayırıyoruz. Hapşırma tamamen irademiz dışında. Gözümüzü kırpmamız, irademiz dışında ağzımıza bir lokma evet. koyduğumuz evet. zaman artık vücudumuzdaki sistemin devreye girmesi bizim irademiz dışında. Evet. Ancak bizim irademizle yaptığımız şeyler var. Mesela yemek yemek istememiz, iki yoldan bir tanesini tercih etmemiz, arabaya binmemiz, hı hı. şu veya kutta bu işi Yapmamız. Demek ki insan kendi iradesiyle yapabilecekleri şeyler için Yüce Allah Celle ona bir kudret vermiş, hı hı. kuvvet vermiş. Biz buna cüz'i iradesi diyoruz. İnsan yaptıklarından da dolayısıyla cüz'i iradesi sebebiyle sorumludur.